السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين ومن ابتدائهم يحسن إلى يوم الدين اللهم صل على محمد ورحمه وبركاته و سلم زرنا وكفى dördüncü dersimizde dokuz dokuzuncu ayet serimine kadar gelmiştik. Bugün inşallah falan birinci ayet serimeden devam edeceğiz. Allah ne kadar nasibı da sen inşallah o kadar isteyeceğiz. An gülla hinaş şaytanı rjeem, insallahı rahmanı rjeem, vasa bitonu alovalun min al muhajirin ve al ansarı lüzinet sabahum bihsanı rabbi Allah ve anhum ve ada lehum cenneten tecrî min tahtihal enharu halidîn fiha ebeden zalika'l fawzu'l azîm muhacirlerden ve ensardan muhacirinin ilk hicret edenleri ve ensar ve onlara ihsanla tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Çok önemli. Bu bizim akidemizin tahabe hatındaki akidemizin temelini oluşturur. Şia hayır Allah onların hepsinden razı olmamıştır de. Hatta der ki onlar Allah'ın dinini hemen Resulullah'tan sonra bozdular Ve tahrif ettiler. Evet bu bir gerçektir. Bu bakımdan bu ayetleri çok iyi anlamamız lazım. Hangi ayet-i kerimede radiyallahu anhum ve radu anhu ayeti geçtiği zaman sahabenin tamamıdır. En azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olmadığını olmadığına şehadettiği ve süküt ettiği bütün sahabesidir. Onu gören, onunla beraber olan, onunla beraber yürüyen bir soru soru ile suat soran bir Müslüman onu sahibidir. Kur'an mutabili kullanıyor. Kur'an üç sene beraber olacak. Yok dört sene beraber olması gerekir. Yok iki sene beraber gitmesi gerekirmiş. İki tane gazveye katılması gerekirmiş. Kur'an böyle bir kural koymuyor. Onların günahkarlarının da bağışlandığını söylüyor. Hata edenlerin de bağışlandığını söylüyor. Hatta nifaka girip tövbe edip çıkanların bağışlandığını söylüyor ayetler. Bu süresi onu da içeriyor. sahabeye değil uzatan her insanın kalbinde zındıklık vardır özellikle hakaret ederek tedrih mâne mazmaksadıyla sahabeye dil uzattığı zaman o insanı kalbinde sunmuştuk vardır. Sünah işlemiş olabilir, hata işlemiş olabilir, kusur işlemiş olabilir, zina etmiştir, gelmiş zinatını iknaf etmiştir. Ama biz bugün hala 1300 senedir içtihatlarımızın, naklettiğimiz metinlerin, naklettiğimiz kıssaların, rivayetlerin, menkıbelerin bir tanesinin bile yanlış olduğuna inanmıyoruz. Bir tanesinin bile yanlış olabileceğine ihtimal vermiyoruz ki bazıları veriyorlar yani. Ee, kendi aralarındaki iştihad farklarından diyorlar falan iştihadı falan alim yanlış yapmıştır. Ama birileri çıkıp diyebiliyor ki biz bir metruhumuzu bile ehl-i sünnet vel cemaatle birlik uğruna terk edemeyiz. bir tek müstehabını bile biz ehl-i sünnet vel cemaatle vahdet uğruna terk edemeyiz diyor bunu. Ayatullah mutahhari İmamet ve rehberiyet isimlik tanımda söylüyor. Dikkat ediyor musunuz? Birileri hem İslam adına propaganda yapıyor, dünya kamuoyu işgal ediyor ve aynı zamanda İslam sancağının altında bu kültürü yaymaya çalışıyor. Dolayısıyla sahada akında gelen bu ayetleri gördüğünüz zaman birkaç bir Bizim artilerimiz oldu. Rabiyallahu anhum. Onlara ihsan, ihsanla tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Niye Allah'tan razı olmuşlardı? Onlar Allah'tan bir emir geldiği zaman itiraz etmiyorlardı. Rasul onlardan bir şey istediği zaman Hı? Ve mâ fefuzuhu, ve mâ anhu Rasul size neyi getirmişse onu alınız? Ve size neyi yasaklamışsa ondan da kaçınırız. Ayetler o kadar tarih ki Allah'a ve Resulüne itaat etme noktasında ve bu itaati Allah önce ashabtan istemiştir. Ve ashab bu itaati de bu sevgiyi Resulullah'a getirmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ve onlara... İçlerinden nehirler atam ve içinde ölümsüz olarak ebedi kalacakları Allah cennetlerine. Bakın müjdesini de veriyor, cennetlik olduklarını söylüyor. Onları cennette müjdeleme şöyle dursun: lem Açıkçası söylüyor, ashabın hiçbirisine su dokunmayacak. Çünkü zerre kadar iman sahibi de olsa insan azabı gördükten sonra affedilecek. Allah'ın mağfiretiyle cennete gidecek. Ama o imanda şirk olmayacak. Zerre kadar da şirk olsa o insan cennete gidecek. Yani siz kelime-i tevhidi, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insanın acaba aleyhissalâbu vesselâm 1400 sene sonra kendisinden sonra gelecek demokrasiye, layıklığa, küfre, batıya, batının ideoloji ve inançlarına, sabık mezheplere iman eden ırkçılığa, milliyetçiliğe kalbini veren ve o uğurda mücadele eden bir insanın kelime-i tevhidini mi kast ediyor? Hayır. Allah bunu kastetmiyor. Resulü de bunu kastetmiyor. Münafıkların ve münafıkların mümin olabilmelerini şartlarını söylüyor. Ve Biraz sonra ayetlere geleceğiz. Münafıkların tekrar mümin olabilmelerinin şartlarını söylüyor. Bunun içinde ne var? Tövbe var. Salih amel var. ıslah var. Allah'a yetkisan var. Dini Allah için hadis Hadi bakalım. Siz zannediyor musunuz ki tövbeyle beraber dört şarttır? Hayır tövbenin içindeki dört şarttır bunlar. Tövbeyle beraber beş şart olur. Yani tövbenin içindeki dört şart. Bunlar tahakkuk etmediği zaman o insan nifaktan çıkmış. Mümkün değil asla. Ve bugün Müslümanım diyen insanların hepsinin hemen hemen kalbinde nifak var. Bizde bile. Niye? Söz veriyoruz yerine getirmiyoruz. Yapacağız diyoruz yapmıyoruz. Yapmayacağız diyoruz yapıyoruz. İnanmadığımızı söylüyoruz söylemediğimizi yapmaya çalışıyoruz ve emrolunmadığınızı yapıyoruz ki daha önce hadislerine bu konu işlemiştir. Dolayısıyla kardeşim, sahabe konusu geldiği zaman biz bu konuda çok hassas ve dikkatli olacağız. Ehl-i sünnet ve cemaatin akidesinin temel ilkelerinden birisi Ashar'ı sevmek ve ona itibar etmektir. Onun için Rasûlullah diyor ki, Allah'a Allah'a fi Ashabi, sizi Allah'a Allah'a emanet ederim, havale ederim hakkında. Allah'a Allah'a diyor, dikkat et size Allah Allah'a Allah'a sırlatırım. Allah'ın gazabını ve azabını ahsalın hakkında dikkat olsun. Onun için velzinen ittibahum ihsan. Müfessirler derler ki ve sabiqunal evaluna minel muhacirin vel ensar muhacirinin sabiqunu Bedir'den önce olanlardır diye bir tabir vardır. Kim müfessirler derler ki Hudeybiye'den öncedir. Ensar yani ensar da iki kısma ayırıyorlar. Hudeybiye öncesi ensarlar, Hudeybiye sonrası ensar şeklinde ama e, bunlar e, pek önemli değil bizim açımızdan. Yani Allah'ın mesajını anlama açısından fazla önemli değil. Ayetin sebebini üzülü hakkında önemlidir. <gülüyor> Hangi tayifeler içerdiği hakkında önemi vardır. Yoksa biz ayet-i kerimeden demin aktardığımız mesajlarla herhangi bir ilişkisi yoktur. Yani onun yeri farklı bir yerdir. Zalikel tavzul azim işte onlar cennetlerde ebedi kalacaklardır. O cennetlerde işte gerçekten en büyük kurtuluş büyük başarı, muvaffakiyet وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ Burada münafıkların durumuna allah Teala değinecek. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ Bu ayete dikkat edeceksiniz. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ Sizin çevrenizde olanlardan حَوْل, çevre. Havlu deriz yani şu an Anadolu'da. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ الْأَعْرَاب Cilf Arapça da cilf, kaba İnsanlarla kolayca uyuşmayan, mizacı sert olan, fakat cehaletle karışık bir sertlik. bunları el Arabi denir. Araba ya Arabi dediğin zaman sana gaza verir kızar, ama ya Arabi dediğin zaman ee, gider. Çünkü Arabi cehalete delalet eden bir sıfattır, Nispettir. ama Arabi oturak şahsiyeti. Oturmuş olan, asalete olan insan anlamına geliyor. Böyle kullanıyor Araplar bunu, böyle kullanmışlar. Dolayısıyla el-Arab tabirinden biz anlıyoruz ki, İslam'a yeni giren cahiliye, hâlâ adetlerinden ve dininden tam kopmamış, yani cahiliye geleneklerine yakın olan o bedevileri kast ediyorlar. Allah da onu zaten işaret eder. Ve min ehlil medineti, buna dikkat ediniz. Bu ayet, ashab hakkında ben istediğimi konuşabilirim. Niye konuşmayalım? Diyenlerin aleyhinde hüccettir. Çünkü Allah Teala ve min ehli'l-medine diyor. Ve min el münafık vardır demiyor. Ensar'dan münafıklar vardır demiyor Kur'an. Dikkat edin ne kadar dakik ve ne kadar incedir Allah'ın ibareleri. Ve min ehli'l-medine Medine halkından diyor. Ensar demiyor. Çünkü yukarıda Ensar'dan razı olduğunu söyledi. Dolayısıyla nifakak Ensar'dan nifaka giren insanlar nifakın tamamına girmemiştir. Yahut da nifakın tamamı onların kalplerine oturmamıştı. 80 küsur kişi gitmemişti. Bunlardan bir kısmının tövbesi Allah katından ayette indi, öde ettiler. Geldiler yalan yere itiraz etmediler. Yani özür beyan etmediler yalan yere. Olduğu gibi mazeretleri değil de olduğu gibi durumlarını nakredtiler, izah ettiler. Ve Allah onların tövbesini soğundur. Dolayısıyla sizin çevrenizdeki Araplardan ve Medine ehlinden diyor. Ensardan demiyor. Dikkat edin, burası çok önemli bir konu. Maradu al nifak, yani nifaka alışkanlar. Marada kelimesi e, yumuşadı anlamına gelir. E, mizacı bir şeye uygun oldu veya sürekli aynı şeyi adet haline getirdi, nifakı alışkanlık haline getirdi. O bedeli Araplardan, bugün bizim demokratik Bedeviler, Um mu çağdaş layık bedeviler, milliyeti bedeviler Kur'an'ı bu ayet içerisinde dinler. La ta'lemuhum, sana Rabbi Mesih Muhammed. La ta'lemuhum, Hazreti Muhammed'e diyor La ta'lemuhum. Adam diyor ki benim şeyisin, benim evimde odamın köşesinde ne yaptınızdır. Şimdi siz gelin Resulullah'ın bu bilmediğini anlatırken birisinin şeyhinin kalbinden, birinin kalbinden, kalplerinden geçeni ve onlar da müridin kalbinden geçeni okuduğunuzu düşünürüz. Sübana Rabbin Kerebi Zezahmet. Ve adamın karanlık yerde ne yaptığını da bilirmiş. Sübana Rabbin Kerebi Zezahmet. Ha tamam deyin ki Allah bir insanı keşfine atar, lüf eder Allah'ın veli kuludur, salih kuludur, ona bir hakikati gösterir Cenab-ı Hakk'ın, rüyada gösterdiği gibi. Biz bunları inkar etmiyoruz. Ama bu birilerine ve bir taifeye intisar edildiği zaman bir taifenin tekerine ve akaidinde de şirk, batıl bulunabilen bazı taifelerin tek verildiği zaman o zaman buna İslam adına hayır demeniz hak <gülüyor> edici. نَحْنُ Biz onları biliriz. Yani ben ve meleklerim onları, ben de askerlerim onları biliriz tenu'azivuhum marrafeyni onlara iki kez azap edeceğiz müfessirler diyorlar ki dünyada nifaklarının kalplerindeki hastalıktan dolayı onlara dediği ızdırattan azap verecekler bilimlerinin onları dışlamasından azap verecekler öbürü de ahirette azap verecekler kimiler diyorlar ki birisi kafir azabıdır diğeri de Allah'ın katındaki eşedül azab dediği azabın en şiddetlisidir daha değişik şekillerde müfessirler yaklaşım göstermişler ama Allah onların azaplarını kat kat verecek. Niye? Ya Rabbi bize diyecek insanlar cinlerden ve insanlardan bizi sapıtanları bize göster de Ya Rabbi onları ayaklarımızın altına alalım. Onlara iki kat azap et diyoruz. Onlara kat kat azap et Ya Rabbi diyecekler. Senu azibuhum marratini sonra iroddu iroddu ila azabin azim bir de ne olacak çok büyük azim bir azaba döndürmüş olacak ve اخرون اعترفوا بذنوبهم خالصا وعملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يغفر şimdi münafıklardan Allah'ın affetmediği kimseler var. Yani nifaklarından sıyrılmayan kimseler vardı. Onlar sıyrılmadıkları için Allah da onların kalbindeki nifakı almadı. Yerine hidayeti koymadı. Fakat onların dışında öyle topluluklar, öyle kimseler vardı ki ve aharun diğerleri vardır. Ahkarun diyor. Münafık demiyor. Dikkat edin bak. Özellikle üzerinde duruyorum bunun. Unutmayınız. Asla münafık tabirini kullanmıyor. Ve aharun a'terahu bizunubihini. Diğer bazı insanlar, bazıları var, geldiler. Nahlarını itiraf ettiler. Halat'u <gülüyor> karıştırdılar. amelin salihan ve ahara. Bir kötü ameli, salih amelle karıştırdılar. Yani hem salih amelleri vardı, hem de kötü ameli vardı. Yani ikisini karıştırdılar. Hah, böyle insanlar gerçekten çoktur ve ben de onlardanım. Hem kötü amelim var. Hem de Allah kabul etsin, Allah'ın iyi dediği amel istiyorum. Benim gözümde belki ama gözüm iyi ama Allah'ın gözünde iyi olmayan, yani nazarında iyi olmayabilir. Fakat Allah ona iyi amel demiştir. Biz de iman edip onu iyi amel diye istemeye çalışıyoruz bazen. Asallahu en yetube aleyhim. Asa kelimesi, Açın meallerin hepsinde umulur ki, Belki diye tercüme edilir. Hayır, mutlaka Allah onların tövbesini kabul edecek. Çünkü asallahu, Allah hakkında sahtistir. Yani mutlaka. Ama bizim, Meal müştehitleri belki, umulur ki, ola ki, olabilir ki. Allah Allah ne demek olabilir ki ya? Ne? Neyin üzerine bina ediyorsun sen bu olabilir ki sonucunu? Hangi kaideye bina ediyorsun bu evet. şey? Asallahu tahkittir. Asallahu ne diyor? En yetube aleyhim. Mutlaka Allah onlara tövbe edecektir. En yetube. Mastar. Yetub tövbe eder. En yetube tövbe İnnallâhe gafûrûm rahîm. Şimdi burada bir kıssa var, ee, isterseniz onu ilerideki ayette anlatalım. Kimse diyor ki bu ayet-i kerime Ebu Lugabe hakkında indi. Ebu Lübâve hakkında Rasûlullah gazbeden dönüştü. Ben'i Kurâide'le bir gazbe hadisesi vardır. Ben'i Kurâide gazbesi. O gazbeden sonra Ebu Lübâve onlara gidiyor diyor ki, Muhammed bizim hakkımızda soruyor Yahudiler. Hükmü nedir? O da böyle yapıyor. Hemen ayet indi Enfaz Suresi'nde, öyle diyorlar, ayet indi Enfaz Suresi'nde, ya اَيُّهَا لَذِنَا la لَا تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَٓا لَتَخُونُ اَمَانَتِكُمْ مَنْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve emanetlerinize hıyanet etmeyiniz bildiğiniz halde. Bundan sonra Ebu Dülale geliyor kendisini mescide bağlıyor, mescidde bir ağaca bağlıyor. Bir hatta tövbe istiğfar ediyor. Namaz namaz kılmak için ancak diyorlar yemek yemiyor, ağaç yemiyor, su içmiyor Hangimiz günah işlediğimiz zaman kendimizi böyle dağlara, taşlara buluyoruz? Onun için, yani Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar, ihsan, ihsanla tabi olmalar. Onlar işte, onların ahlakı bu. Allah'ın Rasûlü'ne ihsanla tabi olmuş. Ama bugünkü Müslümanlar Yahudilerin ve Nasara'nın yolunda karış karış ilerlemekteler. Lakat tabi anne senenin, Ladinen min kabl ikon, şibran bi şibrin, vızrayan bi vızrayan, hasta eza daxolu johra dabin, daxol tumuru. Vahalla. Hadis naklediyorsun diyor bi İsrailiyetten. Ama çengi çalgı kızla kadınla gençlerle toplanıyorlar, oynuyorlar, fıkırdaşıyorlar. Bunun adı mecusiyat olmuyor. Bunun adı küfriyat, fısıkiyat. Nifakiyyat olmuyor. bunları çağdaş İslamı diyor. İnsanların ürettikleri dinlere Allah lanet etsin. Dikkat edin, insanların ürettikleri dinlere Allah lanet etsin. Ve onların ashabına gazap olacaktır. İsterse buna askılsın, oruç tutsun, kelime getiriyorum desin. Eğer sen Allah Resulü'nün sünnetinde olmayan bir şeyi bizim dinimize sokarsan ey insan, Allah'ın gazabı ve lanetine müstahak olursun. Bunu Resulullah söylüyor, bunu Kur'an söylüyor. Çünkü Allah'a iman ettikten sonra Resulüne ihsanla tabi olmak onun yolunda bir bid'at ihsat etmemektir. Ne akaibde ne amelde bid'at koyamazsın ortaya. Koyduğun andan itibaren ve men ya'sillâhe ve rasûlehu ayeti gelir karşına şiddetlice sana cehennemin ebedi azabını gösterir. وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَٰلَ الْمُب۪ينَ Kim Allah'a ve Rasûlüne âsi olursa, mutlaka şüphesiz ki, apaçık bir sapıkla vedalara Allah hükmünün mutlak kuyu, ve ebedidir hükümleri, kıyamete kadardır, ve bizim kurtuluşumuz içindir. Küfre karşı kuvvetimiz Kur'an'a sarılmaktadır, bid'ata karşı kuvvetimiz Kur'an ve Sünnet'e sarılmaktır. Yoksa biz hidayet sıratı ı olamayız. ''Sırat-ı müstakim üzeri olmak demek, beş şartı içeren bir yolda yürümek demektir.'' diyor alimler. Beş şartı içeriyor. Var mı bu beş şart sende? O zaman sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Bu beş şartın bir tanesi sende yoksa, sen oradan sübüle uymuşsun. ''Ve lâ tettebi'u sübüle feteferraka bikum han sebi'lihî'' ''Sübüle uymayınız.'' Kur'an'ın dışına, sırat-ı müstakimin dışında olan yollara uymayınız. Çünkü o yollarda diyor, o iki duvarı vardır o sırat-ı müstakimin yanında... O duvarlarda ter kapılar vardır üzerine sitarun murkatin diyor murka murha. salınmış perdeler vardır men daxaleha men walijeha bir rivayete daxalimler kim o perdeyi kaldır kaldırır perdeyi kaldırır da kapıdan içeri girirse cehenneme girip duruyor soru, her taraf kapı dolu cehenneme ve şey şeytanın davetçileriyle dolu kapılar vardır. <gülüyor> bir salih amelle diğer kötü ameli karıştırdınız. Çünkü bunları bu geri kalan müminlerden bir kısmı hakikaten Allah Resulü'nü seviyorlardı. Ama işte bugün hazırlanalım, yarın hazırlanalım, Resulullah şurada yetişiriz, Resulullah burada yetişiriz derken o tembellik, o nifaktan gelen bir maraz, kısmen nifaktan gelen o maraz Sahabiyi geri bıraktı. Üç kişi többedecek. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Allah gerçekten şüphesiz ki çok bağışlıcı, bağışlayıcı ve çok acıyıcıdır. Bak onlara acıyor. Tövbe edecek onlara. Onlar yanacak. Onlar azaba hak etmişler. Tövbe etmesi Allah-u Teala. Ama kalplerindeki o imandan ötürü nifak şubelerinden birisine dahil olan o sahabileri Allah-u Teala affedecek. Niye affedecek? Resulullah'a olan sevgilerimle. Ama tövbesi olmaz. Kaybira. Onlar öyle pişman oldular ki, hallerini öyle anlatıyorlar ki, halleri işler acısı. İnsanın ciğerini parçalayan bir halleri var. Siz onu duyduğunuz zaman, sahabenin imanın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Onun için Allah'ınlar radıyallahu anh'ın demiş. ''Kul min emvalihim, sadakatan tutahhirhum, ve tuzekyihim biha, ve salli aleyhim.'' in salat teksekenluhum vallahu semi'unhu Cab bin Malik tövbesi geldikten sonra onun tövbesini anlatacağım. Tövbesi geldikten sonra ya Resulullah diyor benim şu kadar malım var hepsini Allah ve senin için veriyorum. Tövbemin kabul olduğundan ötürü diyor Allah için bu malımdan vazgeçiyor. En hali an mali lillahi ve li Malımdan çıkıyor. Hayır diyor biraz mal, bazı malını biraz kısmını tuttum. Hepsini ver. O da tek diyor ya Resulallah Hayber'de şu malını verin. Bunun için geldiler mallarını verince gidemedi. Atı da vardı. Efendim silahı da vardı, suyu da vardı. Bilmiyorum kırbası da vardı, süsü da vardı. Biz diyor nimetin en bol döneminde, en kuvvetli olduğumuz, en genç, en dinç olduğumuz zamanda biz Tebuk gazetesine çıkıyoruz. Tebuk gazetesi bir iman gazetesi. Tebuk gazvesi bir imtihan gazvesidir. Resulullah belki biliyordu Bizans ordusuyla karşılaşmayacağını Allah ona gayben belki haber vermişti. Bunun hakkında elimizde nasıl yok. Ama imtihanları Allahu Teala açıklamıyor ayetlerde önceleri. öncelik. Öncelikle imtihanları açıklamıyor. Olaylar bittikten sonra anlıyoruz ki imtihanı. Niye? Haydi diyor Tebuk'a gazveye çıkıyoruz. Herkes hazırlığını yapsın. Bizansa karşı çıkıyor. Halen söylüyor hiçbir gazvele Resulullah açık ve halinden bir şey söylemedi. Mekke'ye gidiyorsa Tayyip'e gidiyoruz diyor. Tayyip'e gidiyorsa Yembu'a gidiyoruz diyor. Zat-ı gidiyorsa Yelemlem'e gidiyoruz diyor mesela. Hiçbir zaman gideceği yeri hedefin, yani hedef aldığı yerin istikametinde hareket etmiyor. Aksi istikamette bir yere gidiyor ve sonra ne yapıyor? Asıl gideceği yere gidiyor. Dikkat edin, siz de böyle yapın hayatım. onların mallarından bir sadaka aldı. Sadaka. Sadaka kelimesi imanla tamamen ilişkisi olan bir kelimedir. İmanla ilişkisi olan, doğrudan doğruya imanla yurtubat olan, hastikten gelen sadaka Allah'a ve Resul'a. Hani kafirler Hendek günü geldiler ya, bütün müşrikler Arap, Adasın Yarımadası'nın tüm üsükleri toplanlar korkunç bir orduyla geldiler. Velem ra al muuminoon al-ahzabe, "Kalu, hada ma uğdama Allahu ve Rasuluhu, ve sabak Allahu ve Rasuluhu." O hizipleri, orduları görünce imin edildiler ki iman edenler işte bu Allah ve Rasulünün vaadi geldi, ölüm geliyor düşman geliyor. İşte bu Allah'ın ve Resulü'nün seferi. Yani şehadet diyene. Allah ve Resulü'ne sadık. Allah ve Resulü'ne sadık diyen tasdik eden iman insanın imanı sadaka üzere olan bir imandır. Onun için onun verdiği mal gönlünden verdiği severek muhabbet ile verdiği Allah'ın rızasını talep, cenneti talep için verdiği o malın adına biz sadaka diyoruz. Kur'an da sadaka kavramını kullanmış. Tabii biz Kur'an'dan öğreniyoruz. İfade tabii muafes oldu. Dolayısıyla o sadaka onların imanının tasdikidir diyor İmam Gazali rahmetullahi e aleyh. "Futtahiruhum ve tuzekkihin biha." O sadakayı onlardan al. Onları tasdîk et ve o sadakayla onları temizle. Bakın kavram kullanıyor müslümanlar. "Futtahiruhum ve tuzekkihin biha." Bakın taharet kelimesi abdest ve gusur ile ilgili Kur'an'da abdest ve gusur için tıfat olarak taharet kelimesi kullanılır. Namaz abdesti için de kullanılır. E gusul abdesti için de gusul için de yine taharet kullanılır. Hayızdan, nifastan çıkmak, cenabetten kurtulmak için taharet kelimesini, Allah fiilini kullanır. Taharet Aharet temizlenmesidir. Ama onun ardından bu bildiğiniz maddi suyla oluyor. Ama onun ardından öyle bir kelime kullandı ki onun da verdiğimiz malın sıfatıyla alakası vardır Allah yolunda. manımızın sıfırsa biri, hayvanlarımızın beşte biri, hayvanlarımızın beşte biri, biri, Şimdi bunun da onun da ilişkisi vardır. Nedir o? Zekat. Zekat parlaklık anlamındadır. Parlaklık. Şimdi Sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri bu ayetin işaretine göre müminlerin sadaka alınca üzerlerindeki zahir olan o nifak yıkanmış oluyor. Yani sanki suyla temizlemiş oluyor. Ardından bu temizlemenin ardından peygamberin onlara salat ve selam getirmesi, onlara dua etmesi, bağışlanmalarını Allah-u Teala'dan dilemiş olması, onlar için de zekâs oluyor. Yani taharet beden temizliği. Göz temizliği, göz, kulak, kalp, el temizliği oluyor. Oradaki zekat da içten gelen kalbin nimanın temizliği oluyor. Yani kalpteki nimfaki Allahu Teala bununla sütük getiriyor ve onların katlarının zerre kadar nimfaklamıyor. Onun için zekat gelir. Zekat parlaklık anlamındadır. olur. Ateşin o kıpkırmızı parladığı an, korkunun böyle ben beyaz olması var ya. Korkunuz ateş ben beyaz olur. Ben beyaz kar gibi neredeyse o beyaz, pendeli kesen de renkse karıştı beyazdır adına Kur'an an zeka ve tuza kıyım ale. Onlara dua et. Onların üzerine dua da bulun. Bazı insanlar için, inna falateke bazı kıravatlarla falawateke. dehum. Onlar için sekendir. Niçin sekendir? Elli gün Azaplardan azap çekti. 50 gün kimse onlarla konuşmadı. 50 gün kimse onları ziyaret et. 50 gün kimse selamlarını almadı. 50 gün Resulullah selamlarını almadı. 50 gün Resulullah onların yüzüne bakmadı. Bunların Tebuk gazetesine katılmayan müminlerin, Müslümanların cezalandırılmasını görüyoruz. Ya bugün ne diyorlar? toplumsal uzlaşma adına hep birlikte beraber yaşama adına Müslümanlar nifasın okurlarına cümrüz cümrüz düşüyorlar. Allah semî'ün alimdir. Niye? Sen onlara salat edildiğin zaman senin salatını isteyecek ve kabul edecek ve onların ahvaliyle bilir. Yani onların gerçekten iman edildiği şey zaten Allah özgür ama insanlar bilmediği için zaman içerisinde insanlara Allah veriyor. Şimdi burada... Akrabe geçti. İki ayet serime hazırladık. İnşallah bu ayetlere değinmekte fayda vardır. Misa 17 ve 18'de Bismillahirrahmanirrahim. İnneme tevbetu lillezine ya'maluna su'e bi zehaletin sümme yatubuna min qaribin. Seulâike yatubullahu aleyhim ve kânallahu alîmen hakîmâ. Ve leysetu tevbetu lillezine ya'maluna seyyiyyât. Kur'an kavramlarını çok iyi bileceksiniz. Arapçanız olsa da, olmasa da öğreneceksiniz. İnneme tevbetü İnneme tevbetü Lillezine ya'melûne Sûr Bunu bir yere kaydedin. Ve leysettit Tevbetü Lillezine ya'melûne Es اِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَا وَهُمْ كُفَّارُ اُولَٓئِكَ اُولَٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِينَ Sadakallahu Allah. Bu iki ayette. birinci ayette Allahu u Teala tövbe amzak diyor. Kötülüğü işleyen, hatayı kötülüğü, münkeri işleyen ve ardından hemen tövbe edenler içindir. Yani tövbenin kabulü. İnmeme tövbe Ancak tövbe bağışlanma tövbelerinin kabul olma olayı böyle kimseler içindir. İşte onları Allah bağışlayacak töbelerini kabul edecektir. Ve Allah çok bilir. Çok bilici ve çok hikmetler. Bu birinci ayet. İkinci ayet. Tövbe kimler için değildir? Yukarıda su mu dedi? Bir kötülük bir hata bir münker. Ama aşağıda ne diyor? Seyyiat işleyenlerin tövbesi yoktur. Sabah, akşam, sabah, akşam, gece, gündüz. Yatarken, kalkarken, konuşurken, alırken, verirken, ticaret verken yönetirken seyyiat işliyor. Yani adamın akaidinde, amelinde, sözlerinde, batıl, şirk, münker, bidat dolu. Bunların tövbesi yoktur. Onların tövbesi yok. Ama onlara ölüm gelince onlardan birisine ölüm geldiği zaman der ki ben tövbe etdim. diyorum. Çok hata ettim. Çok şöyle ettim. Ölüm geldi. Gördü ölümü. Bunlar için tövbe de kimler için? Kafir olarak ölenler için tövbe onları Onların tövbesine İşte onlar için şey. elin aziz elin Dolayısıyla biz burada tövbeyi düşündüğümüz zaman demin dedik ya, kaç şartı vardır? Nisa suresi 141 ve 146-147 Hani münafıklarla ilgili ayet vardır. Sonra kimlerin tövbesi kabul edilir diyor. Ancak illellezine tabu ve aslahu ve billahi ve ahlasu dinahum lillah fe ulayka ma'al mu'minin ve sata yuti'llahu'l mu'minina ajran azima demek ki bu şartlar olmadan insan hiçbir kurtulmuş kurtulmuyor eğer Ebu Talip peygamberimizi kulağına eğilip deseydi ki ey yeğenim ben senin dininin hak olduğunu biliyorum ve iman ettim ama şu kanunun karşısında benim senin dinine girdiğini ilan etmemi benden istemedi deseydi. Acaba Resulullah onun o şehadetini kabul edecek miydi? İlan etmiş. İman da ilan, tövbe de ilan, islah da ilan, alenen olacak. Ama gizli günah işlemiştir bir kul. Tövbeti de gizli olacak. İnsanlara ben bunu işledim de tövbettim demiş? Hata işlemiştir. Param işlemiştir onu kendi bile Rabbi arasına atmış. arasına kimse girmez kimse ona gelip aracı olamaz o zina etmiş ya Rabbi sen onu affet diyoruz hayır asla affolunmaz at kendisi affet etmiş şarap raki içmiş bir sürü rezalette bulunmuş ya Rabbi onu bağışla diyoruz hayır ya Rabbi ona hidayet etler anlatabiliyor muyum ama öldükten sonra ha, o zaman hak eder. Rabbim buna maksaret etsen beni hak eder. Günah geldir, günah etmiş öldü. Müşrik değildir, küfür eyli olarak ölmemiştir. Tevelif etmediğini de biz bilmeyiz. Biz de öyle bir fiil işlediğini bilmeyiz. Nereden bilelim? Mesela. Rabbimiz onu bağışla bilir deriz. Ya öyle bir şeyin üstüman olarak öldüğü için hak etmiş olur. Bizim üzerimizde bir görevdir. Ona o duada bulunmak. Fiyat diyor, seyyatın şirk diyor. E şimdi bir akaidinde şirk olan bir adam itikadında şirk olan bir insan ölmüşse, bu adam seyyat işlemiştir. Dolayısıyla su ile seyyat farklı şeylerdir. Su, herhangi bir günah, herhangi bir hata ama seyyat dediğimiz zaman kafir, müşrik kavimlerin işledikleri fiillerin adıdır Kuran-ı Kerim'de. Elm ya'lemu en Allahu yaqbalu at-taubete huwa yaqbalu an ibadihi wa yaqabud as-sadakat <Sessizlik> wa Onlar tövbeleri istendi. Allah tövbelerini istiyor onları. Onlar bilmediler mi ki Allah'dır tövbeyi kullarından kabul eden ve sadakaları alan. Gerçekten Allah köbeleri çok kabul eden merhamet sahibi acizci olan Allah'tır. <Gülüyor> Hadisle de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki, sadaka'yı siz verdiğiniz zaman sadaka ilk önce Allah'ın eline konur. Siz sadaka'yı Allah'ın eline bırakırsınız. Haşa elimi böyle işaretlerken Allah'ın uzlu olduğu manasında bu temsili teşbih hareket yapmıyorum. Allah'ın bir sıfatıdır. Gel. Hadi Allah'ın eline gider sıfatı. Sahibine gitmeden verdiğin Müslümana ulaşmadan önce Allah'a ulaşıp bitti. Çıkardığın andan, elini uzattığın andan itibaren Allah'a Allah'tır. Yeder ki seni ihlaslar. <gülüyor> ve kul e'melu fe seyerallahu amalenkum ve mu'minun ve sateredun ila alamil gaybi veşşehadeti feyenbedukum bima kuntum taamelun onlara de ki ey resulüm o hatalı insanlara töveleri istenen insanlara gazzeye katılmamış olanlara onlara de ki bildiğinizi yapın amel edin nasıl amel ediyorsanız olun ne amel yaparsanız yapınız Allah ve Resulü ve Müminler yaptığınız ameli görecektir. Yani iman üzere misiniz, nifat üzere misiniz? Bunu Allah bilecek, Müminler bilecek, Resulü bilecek, Müminler de bilecek. Yani bunun gizli saklı kalmasına imkan olmayacak. Ve sonra ne olacaksınız? Gayb alemlerinin ve şehadet aleminin halini her şeyi bilen Allah dünyada yapmış olduğunuz amelleri size haber verecektir. Tekrar orada ameller şunu yaptınız diye önünüze kutlayın. Kısabı, müncanı kitabı açısından gözünün önüne kutlayın. Ve aharuna murcavna li emrilahi imma yu'azibhum ve imma yatubu aleyhim ve alim. Yine ve <gülüyor> aharun kelimesi kullandı. Diğerleri, o insanlardan diğerleri bir kısımları var. Ne yapacak Allahu Teala? Onlar diyor li emrillah. Allah'ın emrini, Allah'ın aklını ve mağfiretini kendileri için istenen kimselerdir. Kendileri için mağfiret dilenen, istenen kimselerdir. Reca olunan kimseler. Allah dilerse onları azal eder ve dilerse onları tövbeler. Bu da tövbelerden masak tövbesini kalır. Yetrubu aleyhim onların tövbelerini kabul et. Önce Allah, Onlara tövbeyi ilham ediyor. Tövbe ettikleri zamanı tövbelerini takip ediyor. alimun hakim. Allah gerçekten çok alim, çok bilici ve çok hakimdir. Her işini, her sözünü her isteğini hikmetle yapar. Onda batıl yoktur. Onda çelişki olmaz. Onda kulların aleyhine olan, zararına olan herhangi bir şey yoktur. Onu hikmetle yapar. Şimdi bu ayet-i kerimeden itibaren 110. ayet-i kerimeye kadar olan kısmı işleniyoruz biliyorsunuz. Daha önce Mescid-i Dirar olayı derslerimizde, onunla ilgili derslerimizde ben bu derslerimizi, şey bu ayet-i kerimeleri o derslerimizde anlatmışım. Bu vesileyle tekrar buraya dönüş yapmak istemiyorum ama arzu ederseniz mealeni verer geçerim, okur geçerim. Yoksa ne yapar? Ee, devam ederiz. <gülüyor> ne dediniz? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam okuyoruz. Ve lezine takadu mesciden diraran Şimdi bir tebuk hadisesi var. E, bu da katılmayanlar. Bir de e, mescide diğer olayı var. Onu anlatıyor işte. <gülüyor> o zarar mescidini yapanlar kimler? var? Mescidi dirarı zarar verme mescidini, küfretme mescidini, bölücülük mescidini, Müslümanları parçalama mescidini, bölücülüğü bugünkülerin kullandığı siyasi anlamda kullanmıyorum. Çünkü onların kendileri bölücüler. Tesli parçalamak için mescid yapanlar var ya, müminler arasını bölmek için ve Allah ve Resulü'ne daha yüzden harbi ilan eden o amir denen adam harbiden için gözetleme kulesi denenler var ya orayı gelirler yemin ederler derler ki vel yahrifunne in aradna iller <gülüyor> husne vallahi biz iyilik yapmaktan başka hiçbir masrafı, bir mescid yapmadık. Halbuki Bizans ordusu gelecek, onları da orada silah depolayacaklar. Resulullah savaşacaklar. Karargah olarak kullanacaklar. Vallahi yashadu innam Allah şahittir ki onlar yalancılardır. La tekum fihi ebeden. O mescitte ebediyen namaz kılmak. La mescidu russi alet min evvel <gülüyor> yu min ehaqü en tekume fihi. Allah için ilk günden itibaren takva üzerine inşa edilen teksis edilen, temeli atılan binada mescitte namaz kılman senin için daha uygundur. O mescitte öyle rical vardı ki ricalin yuhitbuna yata tahvuru. Orada temizlenmek isteyen insanlar vardı bazıları kuba mesjidi, bazıları mesjidine devlet mesjidine diyenlerin görüşü daha ağırlık kazanıyor. <gülüyor> Valla hu muttahirin Allah muttahir olanları hem necasetten temizlenen hem de or müşaktan temizlenen kimleri sever? Müminleri, Müslümanları sever. ala Hayrun ala fi Acaba dünyanın binasını yapan takva üzerine yapan, takva ve Allah'tan bir rızvan, rıza talep etme üzere yapan ile o mu daha hayırlıdır? Yoksa binasını uçurumun kenarında aşağı düşmek üzere olan böyle bir toprak parçası ve kaymakta olan bir yar uçurum kenarı üzerine yaptı. Sonra oradan uçup cehenneme düşen bir yaptığı binanda hayırlıdır. Elbette belli. Wallahu layetil kavme zalimin Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Zalimler topluluğuna hidayet vermez. Hangi hidayeti vermez? Fıtrat hidayeti ellerinden. Onlar nifakı üstlenmekle, nifaka girmekle fıtri hidayeti çıkarmışlardır kalplerinde. Allah da o fıtri hidayeti tekrar iade etmiyor. Yoksa şer'i olan hidayeti zaten peygamberle gönderdi. Teşri'i hidayet denir buna. Alimlerimiz öyle diyor. teşrihi olan hidayeti, vahye dayalı olan hidayeti tebliğe dayalı olan davete dayalı olan hidayeti peygamberi gönderdi. O anlamda hidayet vermez demiyor. Onlar kalplerinden ifakı yer ettirdikleri için fıtri hidayet kalplerinden çıkmıştır. Allah'ın fıtratını reddetmişlerdir. Reddettikleri için Allah ifakı kaldırmıyor kalpte. Mısak orada duruyor. İşte hidayet vermeme onların kalplerinden ifaka sahip çıkmaları olaydı. Yoksa onlar onların Niye Allah insana yol göstermesin? Hem Kur'an'ı gönderiyor, rasulleri gönderiyor, kitapları gönderiyor. Sonra da insanlara hidayet vermiyor. Böyle anlamaya kalkarsak ayeti yanlış anlarız. La <gülüyor> yazal bunyanhum allazi banu ribete <gülüyor> fi kulubihim illa an taqatta' kulubuhum Allah alim hakim. Ayeti kerimede onların inşa ettikleri o mescit <gülüyor> Resulullah gelinceye kadar kalplerinde korku, şüphe, tereddüt kursuydu. Hep bir türlü kursuydu kalplerinde. Hatta Orada da siyare koşuyorlardı. <gülüyor> İlla ancak kalpleri paramparası olursa o işe. Kalpleri paramparası olacağı kadar o şekilde o korkuyu yaşadılar. Ve Allah'u alimine hattı. 111 Nizayet-i geldik. Bu müsaidin kısa geçti. Bu müsaidin kısa geçti. İnne Allah eştara minel mu'minine enfusehum ve bi an lehumul cennet. İşte cihat ayetlerinden birisi. Allah yolunda gaza ve ithalat çıkan müminlere Allah'ın müjdelerini ve Allah'ın vaadini zikreden bir ayet-i kerimedir. اِنَّ اللّٰهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَلَهُ بِاَنَّ ذَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden karşılığında cenneti vermek için nefislerini ve mallarını sakın Lillahi ma fi semavati ve ma fi'l arz. Şimdi bu ayetten mülk olayına gidelim. Biz neyiz var Allah veriyor? Elimizdeki mal kimin? Başımızdaki saç kimin? Elimizdeki tırnak kimin? Yüzümüzdeki nur kimin? kalpte güldür gündür hareket eden kalp kim? Şu yeryüzündeki rızık, gökyüzündeki rızık, şu güneş, bu ay bu nehirler, bu denizler bunlar kimin? Bu meyveler, bu sebzeler bu tahıllar, bu babaklar bu, bu, bu, bu, bunlar kimin? kimin? Kim yaptı bunları? Ne rağmen onların nefisleri, onların malları diyor Allah. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah adil midir değil midir? Haşa ki elbet adildir. E peki ya Allah bir insan bir başkasından kendisinin olmayan bir şeyi isterse, almak isterse, ver derse bana. Gel benim için öl, bu malını da bana ver derse. Bu adalet olur, zulüm olur? Tağutî rejimlerin yaptığı gibi. Kendisine iman etmeyenleri savaşa sürüyor. Efendim bizi götürmeyin. Ulan gitmeyelim. Efendim Müslümanlar Osman asker olmasın. E gitmesin Müslümanlar. Gitmeyelim. Ulan direnelim, kırılalım. Doğrasınlar bizi. On bin kişi ölelim. yirmi bin kişi ölelim. Kanımız aksın. Yapsın Müslümanlar asker almayın öyleyse. Allah Allah ne güzel bir muhalefet ya. Ne kadar kolay, ne kadar rahat. Yaz gazdenin puntosuna baş tarafına çık. Çek şu kadar punto. <gülüyor> 24 puan olacak. Ha ne yazıyorsun? Öf. İşte şöyle oluyor, öp böyle oluyor. Nasıl biri? İlan edin gidilmez diye. Evet, kalkın ilan edelim gidilmez diye. Niçin gidilmediğini Müslümanlara izah edelim? Hayır, ona izah geldiğiniz zaman yok. Şimdi imtihan başlayacak kardeş işkence gelecek burada. Azaplardan azap ben. İn Allah istersa satın aldı. Kimin malını satın alıyor ya? Kendi malını. Kimin nefsini istiyor? Kendi ettiği nefsi istiyor. Billahi <Sessizlik> Göklerde ve yerlerde her şey Allah'ındır. Göklerin yerin mülkü Allah'ındır. Allah, Allah Allah kendi malını kendisi için. Kendisini zaten ver bana üstelik cennetle. Hem sen, hem onun malı. Hem onun maliyeti cennete giriyorsun. Yani bu kadar beda, bu kadar beleşmiş olur rahat? Kolay. Onun ya, hepsi onun. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanlar, insanlara böyle bir şey yapar mı? Hem kendiliğinden sana bir şey verecek, üstelik ayrıca ondan daha güzel bir şey verecek. Hayda, hiç de yapmaz. Mal onun mülk olur. Onlar için mallarını, nefslerini satın almış sen la ilahe illallah demekten malını ve nefsini Allah'a sattın kardeşim. Ama şimdi kelime-i şehadetle Allah satın almıştır. Yani aslında satın almıştır iki anlamdadır burada. Birisi satın almak istiyor. Size cenneti verecek. Var mısınız yok musunuz? Vermiyor musunuz? Siz bunu vermezseniz onun malı olan bu malı, bu canı ona vermeyince yine onun malı mülkü olan cenneti siz nasıl onu elinden alacaksınız? Herkes kimden farsellermiş. Cennet turizmi. Herkes cenneti farsellermiş. Cennete gitmeyen bir tane Müslüman yok. Şimdiden garanti etmişler. E, Yahudi Hristiyanlardan hep artmış kalmış. Elbette cenneti umacağız ama e, buradan o kadar teklerden atma yok. Böyle gelişimsel konuşmak yok. Niye almış? Neden almış? Ne yaptıkları için mallarını, nefislerini derizdenler veriyormuş. Ayeti Kerim de onu söylüyor. Vaadana aleyhi hakkan. Allah katından hak ve gerçek bir vaat söz olarak nerede zikredilmiş? Fitra'da, <gülüyor> Tevrat'ta. Nerede? Ve <gülüyor> İncil'de, İncil'de. Vel Kur'an Kur'an'da. Üç kitapta da allah Teala mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin cihadının karşılığında cennet olduğunu söylüyor. Kim diyor ki İncil'de cihad emri yokmuş? Kim diyor ki Tevrat'ta cihad emri yokmuş? Yahudiler tahrif etmişse biz ne yapalım? Hristiyanlar bu kitabı tahrif etmişler ise biz ne yapalım? Ama Rabbimiz zikrediyor mallarıyla canlarıyla Allah yolunda zihad edenlerin karşılığında şimdi. Mücadele etmiyor musun kardeşim? O malın da o nefsin de sana dünyada azap ve bela olacak. Evet ayeti kerimi atladık. Bi en lehumul cennetu yuqatiluna fi sebilillah. Hatırladın. Yuqatiluna fi sebilillah. Allah yolunda hitâle derler. Fe Allah'ın düşmanlarını öldürürler. Ve yukfelûn. Ve o yolda öldürülürler. İşte Tevrat'ta İncid'deki vaat bu nasıl? Şimdi sen düşmanınla savaşmayacak mısın? Savaşmaktan kaçıyor musun? Sen nefsini çok mu seviyorsun? O zaman bil ki Allah senin karşına nefsini Batıl davası uğruna veren, malını batıl davası uğruna veren bir kafiri bir zındıkı getirir, seninle savaştırır, senin o günahın yüzünden seni dünyada imtihan eder ve sana azap eder. Bugün başımızda gücü de ve kuvveti veya efendim askeriyle, silahıyla, tankıyla, topuyla Müslümanlara karşı harbeden ve Müslümanlara zulmedenlerin hiçbir gücü de kuvveti yoktur aslında. Niye yoktur? Ya güç, kuvvet bütün kuvvet izzet Allah'ındır. İnnel kuvvete lillahi cemia ve enel kuvvete lillahi cemia. Bütün kuvvet Allah'ındır. Dile salı verir onu elinden bitti, Alı verir. Ama biz o ümmete ulaşamadık. O o hakikate, o gerçeğe ulaşamadık. Niye? Her birimiz e, sellerin köpüğü haline geldik. Üfley verdiğiniz zaman senin köpüğü nasıl böyle üfleyince kenarlarda ker olur ya üflediğiniz zaman uçar. Resulullah öyle olursunuz diyor. Üfleyenin hemen üflemesiyle uçuyoruz. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in bu yiğin içinde bulunduğu durum kendi günahındandır. Yahudinin düşmanlığı, Nasara'nın düşmanlığı, laiklerin, demokratların düşmanlığı değil. Esas olan bizim kendimize olan düşmanlığımızdır. Asıl mesele buradadır. Herkes bağırıyor. Müslümanlar mazlum, Müslümanlar mazlum Müslümanlar. Neresi bu Müslümanlar mazlum kardeşim ya? Bu Müslümanlar zalim. Çoluk çocuk dik yer haric. Bu Müslümanlar zalim çünkü yeniden Allah'ın dinine zulm ediyorlar. Resul'ün çizgisinden gitmemekle hem Resul'ün sünnetine hem ashabın emanetine hem de kendilerine zulm ediyorlar. Sen zalimlere mazlum diyorsun ben? kalk zalimler derneği kur daha iyi. Tabii ve kezaliken valli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu Biz işte böylece Münaf zalimlerin bazısını zalimlere yaptıklarından dolayı yönetici kılarız. He? Amerikalı bayan seni yönetiyor para zulm diyorsa ekmeğine, aşına, çorbana, ilacına, suyuna, elektriğine, kirana, ulaşımına kadar, mazotuna, benzinine, ekmeğine, buğdayına, gübrene kadar sana zulm diyorsa bil ki bu Müslümanların kendilerine yaptıkları zulmün kendilerine geri dönüşüdür. Evet onlar bu işleyecekler. Bu zulmin aletidir der. Ama bu kaynağı kim? Bu kaynağı siz. Evet Osmanlı karısını, kadınını Fransız kadınına dönüştürdü. Sarayın içinde. Sarayın içinde. Fransa oluştu. Bir Paris oluştu. Zannetmeyin ki bu Müslüman fakir hak dinini terk etti. Hayır. Önce sultanlar dini terk etti. Önce yöneticiler dini terk etti. İnnellaha la yugayiru ma bi kavmin hatta yugayiru ma bi'enmiştir. Allah bir kavmi onlar kendi nefislerinde olanı değiştirmek de onları değiştirmez. Değiştirmez! Yani sen nefsinde mâ bi'enfuzihim ve izâ erâdallahu bi'qavmin suven fela maradde lehu Allah bir kavmde bir su, bir azap, bela göndermeyi irade etmişse onu geri çevirecek hiç kimse asla yoktur. Neden? Sen hidayeti attın ya, dikkat et! Sen diyorsun ki ben la ilahe illallah fıtrat hidayet üzereyim. Güzel ama sen şer'i hidayeti terk ettin. Sünnet-i Semmiye'yi terk ettiğin için Allah bu hidayeti aldı. Öbür hidayetin de sana bir faydası olmaz. Zan haline dönüştü bir hidayet. Onun için böyle çöküşümüz, darmadağan oluşumuzun nedeni kendimizdedir kardeşim. Başkalarına da dönüş. O zaman adamlar ne kadar muhlis ve ihlasıymış ki bizi darmadağın etmişler, siliz götürmüşler ya. Yani. Niye Allah rahmet elini onların önüne koyup da durdurmadı onların ordularını? Haymana evet. Haymanaya kadar geldiler işte ettiler. Allah'ın kudreti yetmiyor muydu? Resulünü ve onun yanında olanı siz yardım etmezseniz de üstün kılmadı mı? Hayatta gördük. Peki ya, biz niye şimdi yardımsızız? İntansurullaha yansurkum ve iftebbit aklamikum siz Allah'ın dinini nusretle üstür tutarsanız, Allah da size yardım edecektir. Mesela bu iş üstür kılmaya çalışmakla gelecektir. Efendim, yok oyla, 6 milyon kişinin oyuyla, 8 milyon kişinin oyuyla, 10 milyon kişinin oyuyla, siz görürsünüz cezaevi alındı mı? Bırakın bu gaflet uykusundan uyanlar. وَمَنْ أَوْفَى بِعَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَا يَعْطِمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْسُ <الْحسن> Şimdi de allah Teala onlara müjdes edecek. Allah'ın malını Allah'a ver, Allah'a ver Allah ver nefsi Allah'a ver, üstelik de cennete gireceksin. فَاسْتَبْشِرُوا <gülüyor> size müjdeler olsun. Birbirinizi müjdeleyin. Neyle? Neyle? Bu ticaretiniz, alışverişinizden dolayı. Onun malıyla yine onun mülkünden nimet sahibi oluyorsun. Bayatın biri kendisiyle Allah'a bayat ettiğiniz neden? Bu bayattan dolayı bildiniz mi dedi? İnna ladin yuba'yu'un Allah ey Rasul ancak sana be'at edenler var ya, sana be'at edenler ancak Allah'a be'at edip itaat ediyorlar. Allah'a söz ediyorlar. يَدُ اللّٰهِ edihim. <gülüyor> Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Ne zamana kadar? Birbirlerinden ellerini çekmedikçe Allah elinin üstünde tutacak. Müminler birbirlerinin ellerini çekerlerse Allah elini kalacak. Ayeti böyle anlıyoruz. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Siz de biz, yalanlarımıza, riyakarlığımıza, nifakımıza, günahlarımıza, isyanımıza rağmen, dünyayı sevmemize rağmen bir araya gelip böyle binlerce, yüz milyonlarca kalabalık kütle cemaatız diye kendimizi kandırıyorsak bilin ki bu yalandır. Gerçekten dev gibi, dağ gibi bir yalandır. Niye? Allah'ın eli elimizin üzerinde olsaydı şimdi biz galip gelmiştik. Kimin gücü yeterdi ki elimizin üstünde elimi uzattım. Elini uzattınız bir işe elinizi koydunuz, bir şey aldınız ve yapmak istiyoruz. Kimin gücü yeterdi elinizle beraber Allah'ın elinin üstünde galip gelmesine? Gücü yeten birisi var mı? Elbette yoktur. Sadece bu halimiz ne? Bu halimiz ne? Ve zâlike huve el fâvzul işte gerçek büyük kurtuluş da nedir? Budur. Yani buradaki öyle insanların zannettiği talebeler, üstünlük çalmalar herhalde hiç ahirette fayda vermeyecek. Ancak Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetine göre amel ettiğimiz zaman attığımız en küçük adım da zelikel fevzul azimdir işte. O büyük kurtuluş terp zaman insanların gözünde dünya kadar büyük iş, iş yapsak ile Allah'ın nezdinde ve Allah'ın katında maalesef makbul olmayacaktır. Allah cümlemizi hidayetten ayırmasın evet. ve cümlemize rahmetiyle, şefkatiyle muamül etsin evet. ve yolunda cihad edenlerden eylesin. İnşallah. Evet.